Bizi de nestimizi de tevhid ehli insanlardan eylesin. Biliyorsun ayların içinde kardeşlerim biliyorsunuz. Bazı aylar vardır ki Allah'ın aylarıdır. Önümüzdeki günlerde bir ay girecek ki bu da Allah'ın ayı, haç ayıdır, zilhicce ayıdır. İçinde çok büyük hayırlar vardır. Mağfiret aylarından bir aydır. Ve bu ayın çok faziletleri vardır. Bunlardan bir tanesi Zilhicce'nin ilk 10 gününde oruç tutmak, kurban kesecek kardeşler için vücut temizliği yapmamak, tırnaktı, saçtı, Selam. koltuk altıydı almamak, Arife günü Rabbimize bol bol tövbe istifarda bulunmak, gücü yeten kurban kesmek, hacca giden kardeşlerimizin orada Bizleri unutmaması, bizim onları unutmamamız ve birçok hayırlar vardır. Allah o hayırları elde eden sanmı kullardan eylesin bizleri. Ve unutulan sünnetleri dirilten, onları hayata geçirenlerden eylesin. Biliyorsunuz yaşamış olduğumuz şu asırda ölüm, fitne, kargaşa, ee, tamamen aldı başını gidiyor. Bunlar da nedir? Elbette ki e, olacak şeyler neden olacak şey her hayrın insana kazandırdığı bir güzellik olduğu gibi her işlenen şer de insana bir azabı bir belayı ne yapacak? Muhakkak ki getirecek. Herkes kendi nefsine şöyle bir baksın kendisine itaat edicileri itaat etmez gördüğünde eşi olsun, çocuğu olsun, bir yakını olsun, bir işçisi olsun, insan ne yapabiliyor? Kızabiliyor. Ona bir ceza verme yoluna, azar verme yoluna gidebiliyor. Bir de bunu bizleri yaratana karşı işlenen suçları gündeme getirin. Ve daha önceki rivayetleri hatırlayacak olursanız, ey ensar topluluğu, şu beş şeyi işlerseniz sizde hayır namına bir şey ne yapmaz? Kalmaz diyor. Hangi topluluk ki diyor zekatı vermez Allah o topluluğa bir damla rahmeti ne yapmaz? indirmez diyor. Ta ki emzikteki çocuklar dağda otlayan hayvanlar kamburu çıkmış ihtiyarlar olmasa Allah bir damla rahmeti ne yapmaz? indirmez diyor. Veyahut hangi topluluk ki diyor zinayı alenen işler? Allah o topluluğa ne yapar? Öyle bir bela, musibet gönderir ki onun tedavisini aramakla ne yapamazsınız? Bulamazsınız diyor. Ama işlenen hayırda ne yapıyor? Daha hayrı daha hayrı Daha büyüğün insanı ne yapıyor? Götürüyor. Şer de aynıdır unutmuyorlar. Ve kardeşlerim şu neydi, bu neydi veya şöyle bir ortamda ne yapacağız? Nasıl edeceğiz diye bir telaşa düşmeye gerek yok. Bu din kemale ermiş. Eksik hiçbir şey yok. Eksiklik sadece bizde. Ve bizim kendi nefsimizde. Nefsimizin eksikliği Aleykümselam var. İlmimizin kısırlığı Aleykümselam var. Bizleri birçok kargaşaya hatta birçok fitneye bulaşmaya ne yapıyor? Sebep kılabiliyor. Bakın yaşamış olduğumuz şu son asırda Mehdi meselesiyle, İsa-lislam meselesiyle, Deccal meselesiyle birçok insanlar alay ediyor. Birçok meselede karikatürler yapıyor veyahut şu birdir, ikisi birdir. İşte o ölmüştür gelmeyecektir. Allah ölüleri tekrar getirmeyecektir. Hepsi ne yapıyor? Poliniklere giriyor. En sünnet ve cemaatin itikadı nedir? insanın ayağını kaydırması Ömer'in güzel bir sözü var. Allah kendisinden razı olsun. Allah ve Resul geldi mi, din tamamlandı mı, artık size mazaret diye bir şey kalmamıştır. Sahabe ise diyor, dinin temel taşlarıdır. Diyor. Onlara oyundur. Ve diyor, bir mesele duyduğunuzda analiz yapmaya kalkmayın. Çünkü din Analiz yapma dini değildir. Neden, nasıl sorusunu sorulacak bir müessese değildir. İşittik rahat ettik dinidir diyor. Ancak böyle kurtulursunuzdur. Sorgulayan helak olur diyor. Allah kendisinden razı olsun. Ömer bin Abdülaziz'in de çok güzel bir sözü var. Kim diyor dinini tartışmaya açarsa devamlı onun fikir değiştirdiğini görürsünüz diyor ve artık onda din diye bir şey kalmaz diyor. Ömer'e birisi geliyor sataşıyor. Mealciler var ya şu abdülaziz hayndır gibiler. Gel diyor seninle din konusunda tartışalım. Ben dinimi biliyor Bilmiyorsan git de aratır. Kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir diyor. Anladınız mı? Dininizi hiçbir zaman tartışmaya ne yapmayacaksınız? Açmayacaksınız. Açarsanız ne mehdiniz kalır, ne isanız kalır, ne dekânınız. Hiçbir şey olmaz. Ama bunlar zuhur edecek mi? Edecek. Ya bu neydi? O senin inkar ettiğindi işte. Ya bu kabirde de azap varmış e, dünyadayken. inkar ettiğini. Şimdi orada ne yapacaksın? Bulacaksın. Eyvah diyeceksin. Ama seni artık kimse ne yapmayacak? Duymayacak. İşte bu meselede devamlı inkar etmeye kalkan insanların meselesi ağır gelmesin diye yani bu mesele böyle bir mukaddime yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü bazen yorgun bir günün akabinde anlatılan dersler ya bu ne alaka diyebilirsiniz. Yani şeyin abi başka ders bulamadı da bunları mı buldu? Ya bunları bilsek ne olur, bilmesek ne diye aklınızdan geçirebilirsiniz. Ama bilmediğiniz her şey bir vakayla karşı karşıya kaldığınızda keşke daha iyi anlasaydık, daha iyi öğrendi öğrenseydik dersiniz. Çünkü ehli sünnet ve camatın itikadına baktığınızda çoraba mesp bile itikattan işlenmiştir biliyor musunuz? Bunlar basit mesele değil. Bir ümmeti asırlar boyu yoran bir meseledir. Bugün dükkana eskilerden bir arkadaş geldi, yanında da bir hoca. Bir iki mesele açıldı. Bir göreydiniz. Hoca kendi itikadıyla gitmeye çalışıyor. En son ben kağıdı önüne koydum. Öyle mi bırak? Şunu yaz getir. E bu hadis. Ben sana hadis değil demiyorum. Hadisse yaz kaynaklarıyla getir. Şu an bilmiyorum. Öğren de gel. O Öğren de gel. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadına dokandığında abdest ve evet. Bozulduğuna dair hadis varmış. Bazı uydurma şeylere girdi. Ben biliyorum uydurma olduğunu. Hangi kitapta olduğunu da biliyorum ama bu mütevatir diye geliyor. Al. Kaat kalem önüne kimse koymamış. Çünkü benim Resul'um, benim demediğim bir şeyi, kim ben dedi derse ne diyor? Cehennemdeki yerini hazırlasın. Eğer ben karşıdakini seviyorsam hata yapmasını ne yapmayacağım? İstemeyeceğim. Onu da beni hataya sokmasına müsaade ne yapmayacağım? Yapmayacağım. O yüzden bu meselelerde hep delinden gitmek gerekiyor. Fiten vaplarına da en çok meşgul eden konular neydi? Mehdi meselesi. Geçen hafta gördük. Sonra İsa Aleyhisselam'ın nuzulu. Bu hafta inşallah göreceğiz. Sonra Deccal. Sonra yeryüzünü saran bir ateş. Sonra Yecüc ve Mecüc kıssası. İnşallah hepsini bir bir göreceğiz. Evet. Şimdi İsa Aleyhisselam aramıza inse nasıl tanıyacaksınız? Var mı tarif edecek? Meselenin önemi için soruyorum bunu. Yoksa bu yoklama yok. Buyurun aklıma direkt şey ayeti geziyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için e, müşrikler bu nasıl peygamber ki pazarda geziyor, alışveriş yapıyor, yanında meleklerle beraber dolaşması lazım değil mi? Evet. Yani veya mucizevi bir görüntü, olağan dışı bir görüntü falan yorumlarda bulunuyorlar. <gülüyor> ve aynı şeyde ister istemez bu sualinizi görüyorum. Yani evet. fark edemeyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü şüphe yok ki suayı sadece Allah görür ve görür. Allah razı olsun. Bir noktada güzel yakaladın. Ama mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni rüyasında gören beni görmüştür diyor. Çünkü şeytan benim kılığıma ne yapamaz? Giremez. Peygamberin şeklini, şemalini bilmiyorsan şeytan sana rüyanda peygamber diye yutturabilir mi? Evet. Ben bu baktan sormuşum. Ve yutturuyor da. Foterliydi diyoruz. Bir sakalı var mıydı yoktu. Sen şeytan görmüşsün diyor. Yok diyor oğlum diyor. ben peygamberi gördüm diyor. Valla benim peygamberim foteri yoktu. Evet. İsa Aleyhisselam anlatan hadislerde ki çok net geliyor. O ne uzun ne kısa olan şekilde orta boylu alt enli, göğsü geniş saçları düz Urçları lüle lüle ve kıvrım kıvrım, sanki banyodan yeni çıkmış gibi saçları ıslak, taranmış ve memelerinden kulak memelerinden aşağı sarkan uzun saçlı birisi olacak diyor. Bu konuda birçok rivayet var. Ben bu karim üstünden dört tanesini seçtim. Allah Resulü an İslam, İsa'yı gördüm, o orta boylu, alt tenli, sanki banyodan yeni çıkmış gibiydi diyor. İbn Abbas'tan gelen rivayette ben İsa'yla, Musa'yı ve İbrahim'i gördüm. İsa alt tenli, lüle saçlı ve geniş göğüslüydü diyor. gelen rivayette ise ben Hicr'deyken Kureyş bana soru soruyordu. Bense İsa'yı namaz kılıyor gördüm. O bana insanlar içinde en çok Ur ve Bin Mesud etse sekafiye benzeyendir diyor. O aynı böyle batıtlarda. Yine Buhari Müslim'de ben bu gece rüyamda kendimi Kabe'de gördüm. Aniden esmer bir kişiyle karşılaştım. Sanki o esmer insanların en güzeliydi. Başındaki saçı taranmış gibi su damlayarak iki omuzu arasında sarkıyor. Elleri iki kişinin arasına koymuş Kabe'yi tavaf ediyordu. Bu kim diye sordum. Bu Meryem bin İsa dediler diyor. Bu rivayetler alt veya esmer, bazılarında düz saçlı veya kıvrım kıvrım gibi geliyor. Ki bunların arasında hiçbir zıtlık nedir? Yoktur. Ve İsa Aleyhisselam'ın görünüşü böyle. İnişiyse nereye inecek? Nasıl inecek? Böyle bir olayı gördüğünde insanın inanmaması mümkün. Değil. Ama ama her meselede olduğu gibi ancak mümin olanlar buna ne yapar Fatih? İnanın. İşittik, itaat ettikler. Ama diğerleri ise Muhammed bizi büyüledi diye yine inanmayan, inanmaz, yalanlayan yine ne yapar? Yalanlayacaktır. Peşeri gözle görecek mi? Kanatlarınızı yoksa? Vallahi hadis öyle diyor. İki meleğin kanadında, müminler diyor tam namaza duracaklarında onların yanına inecek ve hemen safa geçecek Mehdi hemen tanıyacak Ey Allah'ın ruhu geç namaz kıl Geliyor geliyor Deccal çıkıp Yeryüzünde fitne ve fesat Yayıldıktan sonra Allah İsa Aleyhisselam'ı Ne yapacak gönderecek Önce kim çıkacakmış Deccal Ama bunların hepsi birbirinin varlığıyla Gündemde Yani Birisi var Birisi başka asırda yok Mehdi, İsa Aleyhisselam, Deccal, hepsi aynı zaman diliminde, hepsi birbirini görecek. İkisi bir, öbürü ne yapacak? Düşman olacak ve savaşacaklar. Yani ayrı dilimlerde değil. O Şam'ın doğu tarafında beyaz minareye, üzerinde renkli iki parça elbise içinde, ellerini iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak inecek başını aşağı eğince su damlayacak yukarı kaldırdığında da ondan iri iri inci taneleri gibi duru güzel bir su inecek. Artık o hiçbir kafir için onun nefesinin rüzgarının diri olduğu halde bulması mümkün olmaz. Onun nefesi de gözün göreceği yere kadar ulaşır. Yani sürekli savaş yapacak ve kafirlere hiç nefes aldırmayacak. Aleykümselam yani. Yine İsa Aleyhisselam Allah için savaşan bir Müslüman topluluğun yanına iner. Onlar Deccal'ı öldürmek için bir araya gelmiş toplanmışlardır, gizli bir ittifak ediyorlardır. Ve namazın vakti girer, namaz kılacakları vakit İsa Aleyhisselam o topluluğun yanına iner ve imamın arkasına geçer, cemaat olur, namazı kılar i̇bn Kesir diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Şam'ın doğu tarafında beyaz minare onun ineceği yer hakkında en meşhur olan yerdir. Bu bir görüştür, iştahattır. Ben bazı kitaplarda buranın Şam'daki caminin doğusunda bulan beyaz minare olacağını okudum. En iyisini Allah bilir. Şam'da doğu tarafında Emevi caminin minaresinden başka minare yoktur. Buna layık elveriş, elverişli olan da budur. Bu da günümüzün şeyi. Çünkü İsa Aleyhisselam indiğinde burada tam namaza başlanıyor olacak. Müslümanların başı ona ey ruhullah buyur namazı kıldır diyecek. O geçsen kıldır, imam sensin. Çünkü ben Muhammed ümmetinden bir imamın arkasında namaz kılmakla emrolundum diyecek. Şimdi İsa Aleyhisselam'ı inkar eden ne diye ediyordu? Hangi dinden olacak? Hangi dine göre amel edecek? Aldın mı cevabı? Kimin dinine göre? Alardım. Şeriatına göre ne yapacak? Amel edecek. Evet. i̇bn Kesir Allah kendisinden razı olsun. O hayattayken Hıristiyanlar bu minareyi yakmışlar. Onlardan alınan parayla Müslümanlar bu minareyi beyaz taştan tekrar yapmışlardır. Bu da apaçık peygamberimizin bir mucizesi olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. O Şam'ın doğu tarafında Emevi Camisi'nin minaresini kafirler yaptırmış o zaman. Ve minareyi Hristiyanlar yakıyor. Yakınca da Müslümanlar oraya tekrar minare yapıyorlar. Yaparken de beyaz taştan yapıyorlar. İbni Kesir diyor ki Allah kendisine razı olsun. Bu da diyor peygamberimizin sözünün ne kadar mucizevi olduğunu gösteriyor diyor. Gene de Allahu Alem. Evet. Ki Allah Hristiyanların parasıyla yapılan bu minareye İsa Aleyhisselam'ın inmesini nasip edecek. O indikten sonra domuzu öldürecek. Haçı kıracak. Onların içinde Müslüman olanlardan cizye alınmayacak. Ama olmayanlardan ise diğer kafirlerle beraber onlar öldürülecek. Diyor. Evet, yine Müslüm'den gelen rivayette, Deccal'ın çıkması ve İsa Aleyhisselam'ın inmesinden bahseden uzun bir hadis. Allah Resulü diyor ki ve Vesselam, Allah Mesih bin Meryem'i gönderir. O da Şam'ın doğu tarafında beyaz binariye, üzerinde renkli iki parça elbise içinde, iki eli meleğin kanatları üzerine koymuş olarak iner, Başını eğince sudanlar, kaldırınca yine inci tanesi gibi duru bembeyaz sular iner. Artık hiçbir kafir için onun nefesinin rüzgarı diri olduğu halde bulması mümkün olmaz. Onun nefesi de gözünün göreceği yere kadar ulaşır. İsa Aleyhisselam Deccal'ı arar ve sonunda Bab-ı Lut denilen yerde yakalar ve onu öldürür. Deccal onu görür. Ne kadar kaçmaya çalıştıysa da kaçmaya muvaffak olamaz. Aynen tuzun suda eridiği gibi Deccal İsa Aleyhisselam'ı gördü mü tanır, erimeye başlar ama eceli ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet. İsa Aleyhisselam Deccal'ın yanına gidecek ve onu yok edecek. Allah Azze ve Celle bizleri tevhid ehli eylesin ve her türlü fitneden, fucurdan uzak eylesin kardeşlerim. Düşünün, öyle bir zamandayız ki insanlar hakikaten bir kurtarıcı, bir Mehdi ne yapıyor? Bekliyor. Çünkü her yerde bir kan var, oyunlar oynanıyor, oynanan oyunlar, Müslümanlar karşı karşıya getiriliyor. Belki bir tarafın itikadı farklı olabilir. Belki tekfir noktasında da bir şey olabilir. Ama neticede Müslümanım diyen insanlar birbirinin kanını ne yapabiliyor? Dökebiliyor. Aralarında bir hakem, takacakları, dinleyecekleri bir emir var mı? Yok. Kafirler de geçip ne yapıyor? Gülü güya ara buluculuk yapıyor. Halbuki silahı veren o, vurduran o, fitneyi atan da nedir? O. Geçip gülen, yine o. Allah bizlere yardım etsin. Evet. Rabb'ımıza Rabb dönüp tövbe edenlerden eylesin. Evet. Halini, vaktini düzeltenlerden eylesin. Evet. Bu bizim halimiz neye benziyor biliyor musunuz? haştayken küfeden bazıları gelip i̇bn Ömer'den ben ihramlıyken sinek öldürdüm. Bunun hükmü nedir? Diyor. Hiç okudunuz mu? Evet. evet. Yani o kadar bela musibetin içindeyiz ki inanın şu anda Müslümanlar o kadar basit şeylerle uğraşıyorlar ki bu basitlikleriyle basit kalıyorlar ve kafirler de onları ne yapıyor? Kesiyor, biçiyor ve bizleri basit kılıyor. Müslüman basit değil kardeşler. Basit olmadığınızı anlayın. Evet. İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle alakalı Kur'an'da yoktur diyenlere cevaplar verelim.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 Şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir sözünün manası. Yani kıyametten önce İsa Aleyhisselam'ın inmesi kıyameti nedir? Alametidir ve bu da geleceğinin delilidir. Evet, İbn Abbas, Mücahit, Allah kendisinden razı olsun, bu konuda hadis nakletmişlerdir. İmam Ahmet bu ayetin tefsirinde İbn Abbas'tan gelen nakli, o alamet kıyametten önce İsa Aleyhisselam'ın inmesidir demiştir. Allah kendisinden razı olsun. İkinci ayet-i kerimemiz Nisa 157, 158 ve 159'dur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki hepinizin bildiği net ayetlerden tabi hepsini biliyorsunuz siz de ben hatırlatıyorum. Ve Allah Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetmedik.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 Görecek ve ona ne yapacak? iman edecek. Hadiste ne diyor? Domuzu öldürecek, haçı kıracak. Evet. Bu ayetler Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ı öldüremediklerini asamadıklarını fakat Allah'ın onu göğe, semaya kaldırdığını ne yapıyor? Gösteren delillerdendir. Nitekim Allah Azze ve Celle Alimran 55'te Allah dedi ki, ey İsa seni vefat ettireceğim ve kendi katıma yükselteceğim. Evet. Bu ayet ahir zamanda ehli kitaptan olanların İsa Aleyhisselam'a iman edeceğini ne yapıyor? Göstermektedir. Bu da İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne dönüp orada ölmeden önce olacağını bu konuda da mütevatir birçok hadisin geldiğini ne yapıyor? Belirtiyor. Evet. Demek ki ben burada e, bu noktada göğe yükseltilmesiyle alakalı bir mevzulara girmek istemiyorum. Allah onu göğe yükseltmiş ve kendi katında kıyamete yakında ne yapacak indirecek. Bu baba girmek istemiyorum. Ancak burada onun bedeniyle ve ruhuyla yükseldiği açıklandığı üzerinde duruyoruz ki o da şu anda gökte diri olarak bulunmakta ahir zamanda yeryüzüne ne yapacak inecektir. Ve Allah'ın buyurduğu gibi o gün yeryüzünde ehli kitap ona iman edecektir. Kendi haklılığını ne yapamayacak? Savunamayacak. Çünkü haklılarsa kime inanıyorlar? Şimdi Allah'la yan yana gökte beraber duruyor diyorlar değil mi onlar? Aşağı, Allah'ın oğlu diyorlar. Onu yanına ne yaptı? Hristiyanlar. Ben Allah'ın oğlu değilim. Allah'ın nebisiyim, Resulüyüm dediğinde onlar ne yapacak? Elleri, kolları düşecek, itikadları bitecek. Boşa çıkacak. Evet. İsa ölmeden ona muhakkak iman edecektir. Evet. İsa ölmeden öncedir. Vallahi o şu anda Allah'ın yanında diridir. Ehli sünnetin itikadı. Fakat o inince toptan ona ehli sünnet ne yapacak? İman edecektir. İbni Kesir'in naklettiği bir rivayette burada Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ı öldürüp çarmıha getirilmesi iddialarıyla bilgisiz Hristiyanların bunu kabullenmemelerinin batıl olduğu anlatılmaktadır. Allah-u Teala durumun böyle olmadığını İsa Aleyhisselam'a başka birinin benzetilerek durumu bütün açıklığıyla anlamadan onu öldürdüklerini sonra Allah'ın onu kendi katına çekip yükselttiğini, onun diri olduğunu, kıyamet gününden önce ineceğini haber vermektedir. Evet. Rabbim hayır versin. Hepimize güzel bir anlayış versin. İsa Aleyhisselam inecek. Hadislere baktığımızda beş rivayet aldım fazla zamanınızı almayın diye. Birincisi Bukhari Müslüm'den yine Ebu Kureyre'den gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü ve Selam, nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki Meryem oğlu İsa inmesine çok az bir zaman kalmıştır. Yeminle başlıyor. Ve diyor ki adaletten hükmetecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek, savaşı sona erdirecek, mal o kadar çoğalacak ki kimse zekat kabul etmeyecek. Öyle ki bir tek secde etmek bile dünya ve içindekilerinden daha hayırlı olacak. Yani o kadar zengin olacak ki Müslümanlar artık secdeyle, namazla ne yapacak? Bununla uğraşacaktır. Evet. Bu diyor ki inanmıyorsunuz? Diyor. İsterseniz şayet okuyun. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecek. Sonra kıyamet gününde de onlara şahitlik yapacak. İnsan Evet, işte bu ehli kitaptan onların İsa Aleyhisselam ölmeden önce topluca iman edeceğinin nedir? Delillerindendir. Hadi Hristiyanların müşkülatı var. İnanıyorum diyenlerin inkarını, hani kuşun biri camiden kaçmış, kaçarken kiliseye sıçmış. Hoca bakmış, ulan demiş, Müslüman desem camiden kaçtım. Hristiyan desem, kiliseye pisledim. Ula sen nesin demiş. Yani bizim fırkaların da ne olduğunu anlamak çok zor. E Müslümansa e, İslam'daki hüküm nedir? Allah'tan Resul'dan. E bunun yanına bir de senin aklını sokarsan e şeytan da aklını soktu. Ben önce yarattım. Onu sonda. Ne oldu? Safizaydin. Ne oldu? Cehennem ona hak oldu. Ve daha hala mütezile veya akılcılar akıllanmıyorlar. Ya şeytana kıyamete kadar Allah mühlet verdi mi? Evet. Demek ki aklına giden adam kıyamete kadar da yaşasa adam olmaz. Olmaz. Adam olabilmesi için vahiy tabi olacak. Ya Rabbi ben hata ettim. Andolsun yoldan çıkmış sakınlardan oldun. Eğer sen beni bağışlamazsan ben doğru yolu ne yapamam? Bulamam diyecek, Rabb'ına dönecek, hidayete erecek, olan. <gülüyor> Bu meselede de böyle. Yani divayetleri ne kadar getirsem de onlar muhakkak bir kulp bulup onu ne yapıyorlar? İnkara gidiyorlar. Evet. Ama müminlerin e, itikadı nedir? Her hafta çarşamba Allah razı olsun Harun imanı şubelerini anlatıyor değil mi? Bir ayet indiğinde ne diyorlar? Bu kimin imanını artırır? Ancak müminlerin. Kafirlerin ancak küfrünü ne yapıyor? Artırıyor. Yani her meselenin netliği birine zıt geliyorsa onun ancak kafirliğini artırıyor. Ama müminlerin sadece ne yapıyor? İmanını artırıyor. Kat kat. Evet. Müslüm'den gelen cadir rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmetimden bir topluluk kıyamete kadar hak üzerinde savaşarak kendilerini değiştirmeden devam edecekler. İsa bin Meryem inecek. Onların emirleri der ki bize namaz kıldır. İsa hayır. Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak onların bazı bazılarına emir olur diyecek ve safa geçecek. He. Evet. Hadisler hep aynı muhtevada tekrarlamayın. Demek ki İsa Aleyhisselam ne yapacakmış? gelecekmiş, inecekmiş cemaate katılacakmış savaş yapacakmış ve o savaştan sonra açık dur şunu bunaldım yani. ve ne olacak? yeryüzü sulh olacakmış İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle alaka, alakalı çok ilginçtir hadiste hep mütevahate biliyor musunuz? ne demek istiyorum biliyor musunuz? Yani söylemek istediğimi yakalıyor musunuz? Yani, Muhtezile, yani akılcılar bir meseleyi inkar ederlerken ne diye inkar ederler biliyor musunuz? Mütevatir de. Hadis mütevatir değilse ne yapmam? <gülüyor> Alma. Aa sana mütevatir. <gülüyor> hani dedi ya benim misva marabada git getir. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Hadis mütevatir. E hapsi almam diyor. İtikatta ne yapmam? Hüdket olmaz diyor. İsa Aleyhisselam'dan alakalı gelen hadisler hep mütevillettir kardeşlerimiz. Aleykümselam ve Alhamdülillah. Yaşar sen de uçak gibisin. Uçak gidiyor arkadan sesi geliyor. Sen de önce ses sonra gönder. Sesi geçiyor yani. Sesten hızlı diyorlar ya. Evet. Kardeşlerim İmam Celir Taberi Allah kendisinden razı olsun. İsa Aleyhisselam'ın vefatının manası hakkında tefsirinde birçok şey naklediyor ve diyor ki sözlerin en doğru olanı ben seni yeryüzünde öldüreceğim sonra kendi katıma kaldıracağım. Ayetteki mana budur diyor. Ben tartışmalara girmeden özünü söylüyorum. Vali Salatü Vesselam'dan mütevatir olarak gelen haberlerde de öyle demiştir. Meryem oğlu İsa inecek Deccal'ı öldürecek ve orada ne yapacak? Vefat edecek ayetin manası mütevatir olarak gelen hadislerin açıklanma şeklisi budur. Allah kendisinden razı olsun. Ben de böyle iman ediyorum. İbni Kesir, Allah kendisinden razı olsun. O diyor ki ve Vesselam, İsa Aleyhisselam'ın kıyametten önce ineceğini, adaletli bir önderle eşit davranarak hakim olacağını mütevatir hadislerle haber vermiştir. Ve İbni Kesir sırf bu konuda 28 tane hadis saymıştır ayrı ravide. O bakta. Az bir rakam değil bu. Sıddık Hasanam diyor ki İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili çok hadis vardır. Şevkani bununla alakalı tam 29 tane rivayet peşi peşinde zikretmiştir. Bunlar içinde Sahih Hasan vardır. Bazıları ile ilgili bazıları Mehdilendir. Bir de bu hadislere sahabenin sözleri ilave edilir ki bunlar da merfu hükmündedir. Onları okuyan herkes bunların mütevâtir derecesine ulaştığını anlartır. Bunlar bizim selefimizin sözleridir. Allah kendilerinden razı olsun. Yine e, alimlerimizden bir tanesi İsa aleyhisselam'ın inecek hadisini saydıktan sonra ben onlardan 30 tane nakil yaptım. Bunun dışında tabiinden ve tebeyi tabiinden de birçok rivayetler vardır. Bunlar onun tamamen mütevatir olduğuna nedir? işarettir demişti. Dedeciğim bana busu getirir misin? Yine kardeşlerim bakın, birçok hadis alimleri de Allah kendilerinden razı olsun bab aşmışlardır bu konuda. Mesela müsnetlerden müsneti e, Tayalisi Ebu Davut'un İshak bin Abdul Ahmet bin Hanbel, Osman bin Ebu Şeybe, Ebu Yala, Bezze, Deylemi gibi hadis alimleri Bukhari, Müslim, İbni Huzeyme, İbni Hibban Hakim, Ebu Avane İsmail'i gibi birçok yazarlar yani muhaddisler, hadisçiler Allah kendilerinden razı olsun Musannef ve Sünen sahipleri, Mucen ve Cüz sahipleri tamamen kitaplarında bab başlığı açarak İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair rivayetleri ne yapmışlardır? zikretmişlerdir. Yani mütevatir derecede toplanmıştır ve e, İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle alakalı Muhammed Enver Şah Keşmiri Allah kendisinden razı olsun kitabında 70 tane hadis rivayet etmiştir İsa Aleyhisselam'ın nuzulu ile alakalı. Allah razı olsun. Ahmet Şakir diyor ki Allah kendisinden razı olsun. İsa aleyhisselamın ahir zamanda inmesiyle ilgili aleyhissalatü vesselamdan gelen sahi hadisler Müslümanlar arasında hiçbir ayrılık yoktur. Zaten bu da dinde zarrı bilinmesi gereken şeylerdendir. Onu inkar eden zaten iman etmiş sayılmaz diyor. Allah kendisinden razı olsun. Ne kadar basit söylüyor değil mi? Tabii. Ahmet Şakir diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, İsa aleyhisselamın ahir zamanda inmesiyle alakalı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen sahih hadislerde Müslümanlar arasında hiçbir iktiraf yoktur. Yani hiç itiraf etmemişlerdir. Doğrudur, hak'tır, inandık demişlerdir. Zaten bu da dinde bilinmesi zarar olan ehli sünnet itikadlarındandır. Bunu inkar eden zaten iman etmiş Evet Ahmet Şakir, Müsne'de yaptığı dipnotta şöyle diyor. Günümüzde yenilikçi, kendilerini alim zannedenler, İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda dünya yıkılmadan önce inmesini açıkça gösteren bu hadislerle üstü örtülü olarak açıkça alay ve inkar etmektedirler. Aslında onlar kayba inanmıyorlar veya neredeyse inkar edecekler. O hadislerin hepsinin toplamı mütevatir olur ve bu da inkar ve yoruma ihtiyacı olmayan dinde bilinmesi zararı olan şeylerin kapsamına girer. Şeyhımız Allah kendisinden razı olsun, Muhammed Nasraddin Albani diyor ki, Deccal'ın çıkması, İsa Aleyhisselamın inmesi ile ilgili hadislerin hepsi mütevahhidir. Bunlara iman etmek gerekir. Bazıların o hadislerin hat olduğunu söylemesi sizi yanıtmasın. Onlar bu konuda cahil insanlardır. Onlar bu hadisleri iyi araştırmamışlardır. Eğer araştırırlarsa, ...gölürler ki onların hepsi mütevâdirdir. Nitekim hadis ilminde derinleşen... ...İbni Hacer gibi alimler... ...bunu hep ispatlamışlardır. Gene... ...Şeyh Allah kendisine rahmet etsin... ...ne yapmış? Biraz daha şey almış, merhamet... ...cahil onlar diyor. Evet. Demek ki alimlerimizin hepsi... ...İsa Aleyhisselam'ın inmesini kabul etmiş ehli sünnetin vel cemaatın itikadi özelliklerinden zararlanmen zararlı olanlarından demişlerdir. Ve bunu bilmek her Müslümana farz olan olaylardan da nedir? Birisidir. O inecek deccalı ne yapacak? Öldürecek. Öldürecek. Şimdi açın kardeşler fiten baplarını, imam bablarını bir İbn-i Sayyad kıssası var. Hiç okudunuz mu? hadis okuyanlar bilir. İbn-i o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı dekcal vasıflarına birebir uyan bir, Daha sonra iman etmiş ve Müslüman olarak ölen bir sahabe var. Ama çocukluğu öyle bir evrelerde geçiyor ki yani çok ilginç vahhaları var okuyunca anlarsınız Allah Resulü'nün içinden geçeni bile biliyor yani. Tekmeliyor. Ömer diyor ki, hadis uzun da girmek istemiyorum. Ee, öldüreyim mi Allah'ın Resulü diyor. Eğer bu deccalsa diyor senin ona gücün yetmezdir. Çünkü onu diyor İsa öldürecek. Meryem oğlu İsa diyor. O deccalsa senin ona ne yapmaz? Gücün yetmez diyor. Yani birçok vakada hiç deccalla alakalı olmasa bile konuların içinde bu İsa Aleyhisselam'ın geleceğine inmiş var. Hatta İbn Sayyid kıssası o kadar güzel yerleri var ki bazen tebessüm ediyor insan. bir gün Abdullah İbn Mes'ud nasıl biliyorsunuz ümmetin fakirlerinden, Bilmiyorum. alimlerinden. İbn Sayyid'dan hacca gidiyorlar birlikte. Mekke, Medine'den Mekke'ye doğru. Haber ondan korkuyor, ürküyor, uzaktırıyor. Çünkü bütün rivayetler ona aynen benziyor. İbn Sayyid İbn Mes'ud tutuyor bak diyor Deccal diyor Medine'ye Mekke'ye giremeyecek <gülüyor> bak diyor biz Medine'den Mekke'ye hacca gidiyoruz diyor. <gülüyor> Allah Allah. bak diyor onun gözü şaşı olacak bak bende bir şey yok diyor. onun çocuğu olmayacak diyor bak benim çocuğum bak diyor <gülüyor> öyle bile olsa diyor korkuyor yani Allah Resulü öyle anlatıyor ki Deccal'ı çalılık ışırdasa biz diyor oradan Deccal'ın çıkacağını zannediyorduk diyor Allah. bu kadar sakındırıyor biz ise bugün gülü boyluyoruz. Sahabe korkarken ve namazında bu dört şeyden sığınmadan ki birisi Mesih'i i Deccan, selam vermezken biz bugün Rabbena Allah'la selam veriyoruz. Haberimiz yok yani. Evet. Allah kendisinden razı olsun. Alimlerimiz bu konuda hep son, net, temiz cümleleri ne yapmış, söylemiş. Bakın Hasan-ı Leşari Eyl-i Sünnet itikadından bahsederken diyor ki Allah'a meleklere, kitaplara, peygamberlere Vallahi Allah tarafından gelen her şeye, Resullah'tan rivayet edilen hadislere inanmak ve bunların hiçbirini reddetmemek. Bakın devam ediyor. Hasan el-Eşari kimdi? Devam ediyor bak. Deccal'ın çıkacağını, İsa aleyhisselam'ın ineceğini, onu öldüreceğini tasdik ederler. Sonra diyor ki onlar hakkında söylediğiniz için şöyle denir işte bizim meselemiz budur. Allah kendisinden razı olsun. Peki bugünkü eşhariler ne yapıyor? <gülüyor> Akla uymuyor. Ahd. Tahavi diyor ki kıyamet alametlerine inanırız. Onlardan bir tanesi de deccalın çıkması, İsa Aleyhisselam'ın inmesi ve onu nedir? Öldürmesidir. İmam Tahavi kimin alemidir? Evet. Ne? Sen biraz sonra koyun. Sen, ey, evet, hac, yolculuğu kafanı sardır. Doğru. <gülüyor> Nişanlıya soru sorulmazmış. Hanefi alimlerinde. Peki yaşadığımız toplulukta Hanefi mezhebinde olanlar ne der? İslam dini, akıl dini, mantık dini, ahla mantığa uymayan alınmaz. Aha, aliminiz diyor. Vahiy dini diyor. Siz ne diyorsunuz? Neyi inkar ediyorsunuz? Tahavi. Tahavid. Kadıyat diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Ehli sünnete göre İsa Aleyhisselam inecek. Deccal'ı öldürecek. Bunlar mütevatirdir. Aklem ve şeran bunu iptal edecek hiçbir şey yoktur. Bunu doğrulamak imandandır. Allah kendisinden razı olsun. Şeyhülislam İbni Teymiye de diyor ki Allah kendisinden razı olsun. İsa Aleyhisselam Diğer peygamberlerin aksine yeryüzüne inecektir. Sahihtir. O şimdi ikinci semadadır. Bununla birlikte o Yusuf, İdris ve Harun'dan da üstündür. Çünkü onun diğerlerinin aksine kıyametten önce yeryüzüne inmesi gerekmektedir. Adem ise çocuklarının hepsi kendine sunacağından dünya semasında olacaktır. Allah hepsinden razı olsun. Allahu adem. Peki, İsa Aleyhisselam'ın inmesindeki hikmet nedir? Var maktunuza gelen? Peygamberler almaz. Peygamberle intikam almaz. Kendisi dilemiş ya, hocam ben bu Peygamber ümmetini almak diyorum dedi. En Henüz otobüsü kaçırmayın. İsa Aleyhisselam'ı öldürdükleri iddia eden, öldürdüklerini iddia eden bu Yahudilere yalanını gösterecek. Biri bu. Ve daha önce de sohbetin başında da dediğim gibi Deccal'ı öldürecek ve bunu sadece İsa Aleyhisselam öldürebilecek. Başkasının gücü nedir? Yetmeyecek. İki, İsa Aleyhisselam İncil'de Muhammed Aleyhisselam'ın üstünlüğünü ne yapmıştı? Görmüştü. Allah bunu şöyle diyor. İncil'deki vasıfları da Şöyledir, o filizini yarıp çıkarmış, kuvvetlendikçe kuvvetlenecek, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzeriz diyor. Hangi surede? Biliyorsunuz zaten, Fethi Suresinin 29. ayetinde. Burada da ne diyor İsa Aleyhisselam, yani İncil'de vasıfları neymiş? Varmış. Orada üstünlüğünü ne yapıyor? Görüyor. İsa Aleyhisselam kendini o ümmetten kılması için Allah'a dua etmişti. Bir de neyi varmış? Duası. Allah tonun onun duasını kabul etmiş ve İslam dinindeki yeri olan bir idareci olması için onu ahir zamana kadar ne yapıyor? Bekletiyor. Hiçbir peygamberin duası neymiş? Evet bilmişim. Evet. İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesinin nedeni topraktan yaratılıp da yeryüzünde ölmeyen bir canlı olamayacağı için oraya defnedilecektir. Bu da Allah'ın nedir? Vaadidir. Onun inişi Deccal'ın çıkışına denk gelecek. İsa Aleyhisselam onu öldürecek. O Hristiyanların yalanını ortaya çıkaracak, onların saçma inançlarını yok edecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, onun zamanında İslam'dan başka hiçbir din kalmayacak. Ne kadar güzel ya. Değil mi? Ayrım yok. Gayrım yok. Evet, bugün dükkanda şöyle hafif bir münazara oldu da ya diyor hangisine inanacağız diyor şimdi. Orada imam diyor ki olur mu diye, hep dört mezhebin dördü de bir diyor. E daha şimdi ihtilaf ettik dedim ne ganda ne kadına dokanmakta bir olmadık dedim. Nerede birleşeceğiz biz? Öbür arkadaşlar da dedi ki ya dedi en güzeli kitaba sünnet ömüyor. O kadar işte. O kadar. İlla yani bunun İsa aleyhisselamın inmesi savaşların olması o kadar adamın ölmesiyle sağlanmasına gerek yok. olması lazım değil mi? Ama oluyor işte. Evet. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam demek ki bu özelliği insanlara ne yapıyor? Anlatıyor ve bu da gösteriyor ki kardeşlerin Gayba iman eden bizler, tasdik eden bizler, görmeden İsa Aleyhisselam'ı ne yaptık? Tasdik ediyoruz ve inanıyoruz. O ne yapacak? Gelecektir. İsa Aleyhisselam indiğinde hangi şeriattan hükmedecek? O da nedir? <Gülüyor> Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin diniyle ne yapacak? Şeriatıyla amel edecek. Çünkü gelen bütün rivayetler fazla Sıkmayayım sizi. Demin de birçok şeyi. <gülüyor> Muhammed ümmetinin şeriatıyla ne yapacak? Amel edecek. İsa Aleyhisselam'ın zamanında huzurun artması, bereketin çoğalması var. Bugün huzur var mı? Yok. yok. Bir vadimiz vardı, o da yok. Huzuru kaçtı. <gülüyor> Bereket var mı? He? Var ama bereket. yok de var arkadaş ama umumen umumen yok umumen yok bereketi ne yani yorduğunuza bağlı mesela bir kitap okuyorsun mesela deneme maksadıyla seslendiriyorsun oturduğun saati yazıyorsun kalktığın saati yazıyorsun 5 saat bir de kayda bakıyorsun 15 saat 10 saat nereden gelmiş Artmış mı? Zaman Allah'ın elinde. İster bereketlendirir. İsterse artmış. Bereket. Evet. Yaparsın. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın zamanında huzur ne yapacak? Olacak. E kardeşim o kadar kafir ölecek. O kadar kafir münafık öldü mü huzurdan başka ne olacak ki yer içinde? Ölecek. Mal da ne yapacak? Çoğalacak. insanlar birbirine hırslanmayacak ki. Sohbetin önünde de dediğim gibi Ömer ne diyor? Çıkar mısırapları diyor. Çıkarmayın. Arabada. Arabada. <gülüyor> Eğer olsaydı diyor birbirimizi netin yemezdiniz diyor. <gülüyor> Elbiselerinize bir bakın diyor. Kafirlerin giysilerini giymişsinizdir. Eğer diyor sadıya giyinseydiniz birbirinizi hazret etmezsiniz diyor. Şu biniklerimize bir bakın diyor. Ne yollan şeyler var diyor. Eğer bunlar edilmeseydiniz birbirinize üstünlük taslamazdınız, gururlanmazdınız diyor. Bunlar basit şeyler değil kardeşler. Allah bizlere mağfiret etsin. O zaman ki ileriki derslerde inşallah gücümüzü yeterse anlatacağız. Öyle savaşlar olacak ki artık İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle de iman küfür savaşı olacak ki o gün gelen savaşa katılan ordu akşama bitecek. Ertesi günü kapışacak, bitecek. Nehirler gibi kan nehre akacak. Yani bu kadar kafirin ölümünden sonra herhalde yeryüzüde ne olacak? Sulh olacak. Ama ondan sonra yine fena musibet gelecek. Onu bir daha giderse. Evet. İsa aleyhisselam indikten sonra dünyada ne kadar kalacak? Ben bile. Faruk'a sormayacağım. sormayacağım. Bozuluyor. Kıhın evet. yedi Heh? Evet 40 doğru yedi de doğru rivayetlerde bir rivayete göre 40 diyor bir rivayete göre 7 diyor bunlar birbirine ters değil Allah-u Alem çokluk ifade ediyor en iyisini Allah bilir ikisinde de geliyor oğlum bazı rivayetlerde 7 bazı rivayetlerde ise 40 yıl olarak geçiyor mesela tabi e, bundan sonra geliyorum inşallah Müslüm'de gelen rivayette Allah Meryem oğlu İsa'yı gönderir. Sonra insanlar iki kişi arasında düşmanlık bulunmaksızın huzur içinde yedi yıl yaşar. Sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir de yeryüzünde bulunan insanların kalbinde zerre ağırlığında iman ve iyili kalmayacak şekilde onların ruhunu kavzedir. Mesela Müslüm rivayeti. Ahmet ve bu Davut'ta sahih olarak gelen rivayetlerde yeryüzünde 40 yıl kaldıktan sonra vefat eder ve Müslümanlar onun cenaze namazını kılar diyor. Allah. Bu da sahih. Bu iki rivayet arasında problem oluşmakta. Bunu şöyle izah edebiliriz. İsa aleyhisselam semaya kaldırılmadan önce 33 yaşındaydı. İndikten sonra 7 yıl orada kalır. Yeryüzünde kaldığı süre toplam 40 eder. Yine doğrusunu Allah bilir. Allah. <gülüyor> evet sizler arayı böyle bulmuş. Allah onlardan razı olsun. Ben de nakletmeyi bunu e, ihtiyaç hissettim. Yani Allah'a anladınız mı meseleyi? Yani ters düşünmüyoruz. O ee, Zeyfe'nin dediği gibi hadis hadisten çetişmez, çatışmaz. Getirin arasını bulayım diyor. Arasını bulmuşlar. Böyle diyorlar. Biz de Allah onlardan razı olsun diyoruz. Ve İsa Aleyhisselam kardeşlerim eee Medine'de dördüncü insan olarak e, defnedilecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yattığı yerde biliyorsunuz üç kişi yatıyorlar. Kendisi omuz hizasında kim yatıyor? Ebu Bekir kayınpederi. Onun omuz hizasında öbür kayınpederi Ömer yatıyor. Odada üç kişi yatıyor. Dördüncü oraya yatmadan kıyamet ne yapmayacak?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 Rüfs etmeyi, araştırmayı, ilmimizi artırmayı nasip etsin. Subhanke, Allahümehmet, hamdike, eşhedil la illa ente, estafrate ve tabile.